Konumuz Herbokoloji. Maalesef içerisinde küfür geçiyor, üzgünüm ama böyle kullanılıyor. Yani gençlik böyle kullanıyor, yeni nesil böyle kullanıyor. İnternet üzerine bir araştırma yaptım. En erken kaynak olarak 2002'yi gördüm. 2002'den önce kullanılmamıştı yazılı kaynak olarak. Varsa gösterirsiniz, belki yanlışım vardır. Bana sosyal medyada sunulan ünvanlardan birisi ve YouTube yorumlarda yazılandan birisi Herbokologsun. Hocam Herbokologsun, hocam Herbokologsun. Hocam herbokologsun. Herbokoloji ve herbokolog olmak e, birçok insana söyleniyor. Nedir efendim herbokolog? İki ayrı anlam çıkartabilirsiniz. Birincisi hakaret amaçlı kullanılıyor. Maalesef ülkemizde çok e, yanlış kelimeler hakaret amaçlı kullanılabiliyor. Mesela daha önce bana e, sosyal medyada köylü zihniyetli, köylü diyen de olmuştu. E, köylü kelimesini bile bu ülkede hakaret olarak kullandığımıza göre bir şeyleri bilme çabasında hakaret olarak kullanmak çok şaşırtmaz herbokologu ikiye ayırabiliriz anlamak istiyorsak iyi niyetliysek her alanda bir şeyler anlatmaya çalışan her alanda bilgi sahibi olmaya çalışan ama art niyetli ve yıpratıcı olarak anlamak istersek de her konuda fikri olan cahil kişi siz ne tip bir herbokolog olmak istersiniz efendim eğer ki siz gerçekten bir şeyleri öğrenmek istiyorsanız bu güzel bir şey ama boş konuşup Daning kruger durumundaysanız o zaman maalesef karşı taraf sizi yıpratmakta belki haklı olabilir. Ama şöyle düşünelim. Bir yerde gittiniz döner yediniz. Oranın dönerini sevmediniz. Tekrar oraya gidip döner yemeniz Sizin ahmaklığınızdır kusura bakmayın ama daha öteye götüreyim bir yerde gittiniz döner yediniz ve sevmediniz ertesi gün yine oraya gidiyorsunuz yine dönere para ödüyorsunuz yani ben e, mesela birini sevmediysem onun tekrardan kitabını okumak ya da videosunu izlemek benim zaman harcamam ona işte dönere yeniden para ödemem gibi saçmalık zaman daha değerli paradan neyse aynı döneri bir daha yiyorsun bir daha parasını ödüyorsun birazcık ısırıp diyorsun ya bu döner çok kötü ertesi gün diyorsun u bu döner çok kötü Kusura bakma da sende bir gariplik yok mu? Yani kişilik bozukluğu değil mi bu? Diyeyim ki işte YouTube'da televizyonda birini dinledin. Adamın fikri işte bilim alanında çok kötü, sanat alanında çok kötü, resim alanında çok kötü. E ısrarla onu dinlemeye devam ediyorsan sorun sende. Yani herbakolog, herbakolog, herbakolog e izleme o zaman peşine niye takalım zaman kaybediyorsun? Bunu Survivor'a eleştirip her gün Survivor izlemekle aynı şeyi buluyorum ben, aynı mantıkla buluyorum. Maalesef ülkemizde herbakolog olmayı çok mümkün kılıyor. Neden? Çeşitli ülkelere baktığınız zaman tarihte çok büyük isimler yetiştiriyor. Yani 1500 yılına gitsen, Da Vinci'nin yanına gidip sen ne biçim botanistsin, sen ne biçim biyologsun, ne biçim resamsın, ne biçim mühendis misin, ne biçim bilim adamısın, ne biçim mucitsin, ne biçim astronomsun, ne biçim kartografısın, ne biçim yazarsın, ne biçim astronomsun diyemezsin ki. Yani Da Vinci o ömrünün içerisinde bunların hepsini sığdırmış. Ondan sonra gelen bilim adamları vesaire de birçok alanda yer yapmış. Yani Michelangelo'nun sadece resim heykel yaptığını düşünüyorsan sen cahilsin. Günümüzde de bu ülkelerde Avrupa'daki çeşitli ülkelerde Norveç dahil e, insanlar çok yönlü yetiştiriliyor. Ama Türkiye'de maalesef eşit ağırlık mı mi, sayısal mı? Seç, seç seç seç seç devam et. Ya doktor olacaksın ya bilmem ne devam et devam et devam et devam et. Gereksiz saçma sapan bilgileri öğretip üstü sayılar, efendime söyleyeyim karekökler kökler bilmem ne trigonometri çocuğu mezun ediyorsun. Mezun olduktan sonra diyor ki eee ben şimdi ne yapacağım bu kadar bilgi Hiçbir şey hiçbir işine yaramıyor kurbanın kalın bağırsa oradan sonra da mecburen yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsun. Çünkü insanlarla sohbet edeceğin konuları vermiyor eğitim sistemi. Eğitim sistemi sana görgü kurallarını, kredi kartı kullanmayı, ilk yardımı, ayrımcılık yapmamayı, ülke gerçek yakın tarihini hiçbirini anlatmadığı için mezun olduktan sonra tarih öğrenmen gerekiyor. Mezun olduktan sonra ekonomik bilgiler, finansal okuryazarlık öğrenmen gerekiyor. Bütün bunları öğrenmeye çalışırken de Bir yandan da hayat diyor ki çalış çabuk para kazan, çabuk para kazan, 60'ında falan, 70'inde emekli olacağım, bir ara öleceksin, Şşt, çabuk para kazan. Mesaiye para yok, işveren her an tehdit ediyor seni, bak ücretsiz izne çıkarım, kovmam ama kovmuş kadar yaparım. E, zaten köle gibi çalışıyorsun, Almanya'daki çalışma şartlarını görseniz bir Alman vatandaşına vur bakalım 5'ten sonra kampçıyı. Dolayısıyla Türkiye'de kendini geliştirecek zaten vakit bulamıyorken, işe gitmek gelmek bir buçuk saatken, Hatta bir bir belki 2 saatken kendini geliştirecek vaktin yok. Ama birileri vakit bulup da geliştirmeye başladığında da bazı insanlar buna saygı duyuyor, bazıları ise rahatsız oluyor. Ben günde 2 saat uyuyan bir insanım, vaktim var, bir şeyler öğreniyorum ve öğretmeye çalışıyorum. Ben her şeyi bildiğimi düşünmüyorum kendim için konuşursam. Ben her şeyi öğrenmeye çalışıp, öğretirken öğrenmeye çalışan bir insanım. Ama izleyen de bazen şey oluşuyor. Niye bunlar konuda fikri var? Niye her konuda video çekiyor? Niye her şeyi bilmeye çalışıyor? Ya arkadaş, bu bizim yaşam seçimim. Senin uyuduğun, ben iki saat yürürken sen yedi saat, sekiz saat uyuyorsun. O uyuduğun sürede ben bir şeyler öğrenmeyi seviyorum. Ve araştırmayı seviyorum. Youtube üzerinden sunmayı seviyorum. Sen de yap. Yani insanlar kimse kimseyi durdurmamalı, sen de yap. Ama bizim ülkemizde üretmek sevilmez. Bu yüzden dış borç açığımız aha bu kadar. Çünkü tüketmeyi seviyoruz. Bayılıyoruz yerli milli iPhone'a. İşte bu yüzden de yok etmek daha kolay olduğu için saldırıyoruz. Saldırdığımız için de haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Bizde basın bunu çok körüklüyor. Saldır. Bir bilim adamı bir şey mi yaptı? Saldır. Öbürü bir şey mi yaptı? Buna da saldır. Karşıt görüşten mi? Saldır. E bu nefret yöneticilerimiz de sağ olsun nefreti körüklediği için içimiz nefret dolu. E daha yeni kadına şiddet, çocuğa şiddet, bebeğe şiddet, hayvana şiddet, insana şiddet, erkeğe şiddet videosu çektik. Her şeye şiddet var, her gün saçma sapan şiddetler görürüz. E bu toplum kültürü içerisinde de maalesef birisi bir şey öğrendiğini iddia ettiğinde öğrenmesin, o da öğrenmesin, o da benim gibi kalsın. Benim vaktim yok, ben öğrenebilirim, o da öğrenmesin. Çünkü dedesi babasına, babası da çocuğuna şunu öğretiyor ya da anneannesine, anneannesi, annesi de kızına, oğluna çaprazlayalım. Şunu öğretiyor, ya şu alanlarda bil gerisinde icat çıkarma, boş ver. Şöyle şöyle ol yeter. Hele ilk önce bir üniversiteye gir. Şimdi ilk önce tabii ki lise sınavları, üniversite sınavları. Hele bir mezun ol, hele bir işe gir, hele bir evlen, hele bir çocuk yap. Tamam sonra bakarız. Ya, aile böyle çizgiyi çizdiği için o da çizginin dışına çıkan birini görünce sen de çıkma gir gir. Yengeç mantı videosunda anlattık. Yakalanan yengeçler sepetten çıkmaya kalkınca diğerleri kolunu bacağını butuyordu. Maalesef bu ülkedeki Herbokolog kelimesinin arkasında bu yatıyor. Ha gerçekten de zerre fikri olmadan konuşan insanlar var. Maalesef onlar da çok ileriye gidiyor. Bizim ülkemizin bir sıkıntısı var. İkisi arasındaki farkı bilmiyor. Gerçekten fikri olmayan insanları baş tacı yapıp inanılmaz yerlere getirip alkışlarken bak, kendim için zerre söylemiyorum bunu, ne olumlu ne olumsuz konuşmuyorum. Bazı çok değerli insanlarsa kaybolup linç olup gidiyorlar. Umarım herkes pozitif herbakolog olur. Herkes genel kültür denilen şeyin ucundan birazcık tutar. Bir parça ona da bulaş, bir parça buna da bulaş. Az çok sohbet edecek kadar kaliteli bilgin olsun. Sizlere umarım ki kaliteli içerikler sunuyorumdur. Görüşmek üzere.